Ana baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Ana baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Allah bırakılanın azından da çoğundan da bunları farz kılınmış birer hisse olarak belirlemiştir.